Allahü Ekber diye üç tekbir alır imam. Her tekbirde eller kaldırılır ve salınır. Bu üç e, tekbir şöyle teenni ile yani Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber şeklinde. Çünkü eller kaldırılacak, tekrar indirilecek, tekrar tekbir getirilecek. Yani böyle bir hızlıya getirilmez. İmam ve cemaat böylece üç tekbir alırlar. Sonra imam normal sabah namazının birinci rekatını kılar gibi kılar. Fatiha, zamm-ı okur, rükû yapar, secde yapar. E, i̇kinci rekaate kalkılır. İkinci rekatte de e, Fatiha-i Şerife okunur, zamm-ı okunur. Rükû'e gitmeden önce, ikinci rekaatın rükû'üne gitmeden önce...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 İki ibadet fazladan nafile olarak yapayım diyemeyen bir kadının e, ee, sünnettir diye e, on gün öncesinden baklava <gülüyor> veya filan tatlı kampanyalarına başlatmasının bir şeytan tuzağı olduğunu idrak etmeli demin. Evet, bayram namazına giderken varsa bir yoldan gitmek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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilahe illallah ve Allahu Akbar, Allahu ve Lillahil Hamd. Özellikle yolda tekbir getirmek sünnettir. Zaten bayram namazında da bu tekbirler sünnet olarak yaygındır. Bizim memleketimizde e, maalesef layiklik cenderesinden.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 ee, Müslümanların birbirlerini tebrik etmeleri de e, İslam örfündendir. Takbblallahu minna ve mink, Takbblallahu minna ve mink, Allah sizinkini de bizimkini de kabul buyursun denir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 kabul etmedikten sonra teravihi sen bayramını kutlamışın, putlamışsın ne işe yarar Yani kendi kendine çal kendi kendine oyna dendiği gibi bir hava bu ee, <gülüyor> Cübeyr İbni Nüfeyr isimli zaten yapılan bir rivayet var ee, orada e, diyor ki ashab-ı kiram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 Teşrik tekbirleri diyoruz. Şimdi <gülüyor> teşrik tekbirleri Allahu Ekber Allahu Ekber La İlahe İllallahu Allahu Ekber Allahu Ekber Velillahil Hamd şeklinde e, söylenir. Teşrik e, kelimesinde Böyle özel bir anlam yok. O günlere eyyâ mutteşrik dendiği için bu tekbirler özellikle e, o günlerde yapılır. Vaciptir. Evde namaz kılan, camide, cemaatte namaz kılan e, veya hanımlar olarak camiye hiç gitmeden namaz kılan herkes için vaciptir. Farz namazın hemen arkasından